8 Nisan Kahve içerken dışarı güneş içindeki küçük meydana bakıyorum. Bugün de Büyük Kemerin altından çıkıveren o kız orada. Belki Carlo sokağında tek odalı bir dairede oturuyordur. Üzerinde sarı bordürlü siyah bir alt üst tulum var. Elinde cep telefonuyla jimnastik hareketleri yapıyor. Biraz beceriksiz hareketler. Sağ bacağını yukarı kaldırıp birkaç saniye öyle kalıyor ama gözü cep telefonuna kayıyor. O zaman da telefonuna bakarak sol bacağını kaldırıyor. Sonra duvara dönüp kollarını yaslıyor ve başıyla ileri geri birkaç hareket yapıyor. Telefonum çalıyor. Uzaklaşıyorum. Bugün de virüs için bir kayıt yollayıp yollayamayacağımı sormak için Milano'dan arıyorlar. Pencereye dönüyorum. Kız artık yok. Yeryüzündeki temsilcisi hastalığı Tanrı'nın bir cezası olarak görmeyi yasaklamamış olsa, Efendimizin... Esprili bir ihtiyarcık olduğuna neredeyse içimden inanacağım. Önce Johnson'u yoğun bakıma yolladı, sonra da İsrail devletinin homofobik Litzman'ını. Maalesef o ölçü ülkeden gelen tek rahatlatıcı haber bu. Onun dışında İsrail'den gelen gündelik siyasi haberleri, işkenceci Gantz, rüşvetçi Netanyahu ve Nazi Lieberman arasında bitmek bilmeyen dalaşı duyuruyor. Etraflarındaki dünya çözülme halindeyken birbirlerini silmekle uğraşmaktan bunun farkına varamadıkları için belki de bir yıl içinde dördüncü seçime gidecekler. Cenevredeki Çalışma Araştırmaları Enstitüsü'ne, (ILO) Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre pandemi sayıları 25 milyona ulaşacak insanın daha işsiz kalmasına yol açacak. Birleşik Devletler'de iki hafta içinde 10 milyon kişi işten çıkarıldı. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Bu günlerde en sık kullanılan deyimlerden biriyle söylersem, işi görülmemiş sayılar söz konusu. Geleneksel ekonomi politikaları bu tür bir olguyla başa çıkmakta yeterli olmayacak. Ya kentin çeperlerinde fokurduyan yoksul insanların önemli bir bölümü şiddetle marjinalleşecek ya da modern ekonomi söylemi, eski tam istihdam ütopyası, Ücretli emeğe dair ön yargı bir kenara bırakılıp, her şey kelimenin tam anlamıyla baştan başlanacak. Tek bir kesinlik var. Birikmiş bilimsel bilgi, bilişsel emeğin, teknik icatların ve şiirsel sözün canlı potansiyeli. Ne var ki, şimdiye dek ilişkileri ve öncelikleri düzenleyen ekonomik kriter kesinlikle aklını yitirdi, kullanım dışı ve sonsuza dek. Üretim mekanlarına ve yapılarına el koymak gerekecek. Eldeki kaynaklara eşit koşullar altında erişimi düzenlemek gerekecek. Geçmiş normalliğe dönme aldatmacasıyla zaman yitiremeyiz. Zira bu aldatmaca geri kalanı da dönüşü olmayan biçimde harap etme riskini taşıyor. Tüketicilerin geçen 50 yılda bekledikleri artık yok ve geride gelmemeli. beklentiler sistemi kökünden değişmeli. Bana kıyametin kökeninde olan bir olay ve bir yer göster diyecek olsanız bu olayın 1992 Haziran'ındaki Rio de Janeiro yeryüzü zirvesi olduğunu söylerim. Büyük uluslar ekonomik büyümenin beraberinde görülmeye başlanan tehlikelere karşı koyma zorunluluğunu değerlendirmek üzere bir araya geldiler. O sırada Birleşik Devletler Başkanı Baba Bush Amerikalıların hayat düzeyinin pazarlık konusu edilemeyeceğini söyledi. Genosidden doğan ve zenginliğini yerinden etme, kölelik, savaş ve başkalarının kaynaklarını ve emeğini talandan edinen o ulusun, belki de doğasında var olan bu küstahlığı, şimdi hepimiz ödüyoruz. Bu ulus, yakında yıkıcı bir savaş geçirecek ve hak ettiği gibi sonrasında ayakta kalamayacak. Psiko Çöküntü Günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada